94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İmiz Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Haluk Levent Ünal'a teşekkür ediyoruz. Evet Açık Yeşil'e bugün 9 ay e, kala COP26 haberiyle başlayacağız. E, çünkü e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 26.sı artık Açık Yeşil'de düzenli olarak takip ettiğimiz e, konferansın Bu sene Birleşik Krallık'ta Glasgow kentinde yapılacak. İskoçya'nın Kasım ayının başında ve ufak ufak dumanları tütmeye başladı. COP26'nın ilk büyük olay Boris Johnson'ın hük hükümetin, yeni hükümetinden ve Brexit'in hemen ardından ilk olay Claire O'Neill'in yani... Eski Birleşik Enerji Krallık, Bakanı evet. Birleşik Krallık Hükümeti'nin Theresa Hükümeti'nin eski Enerji Bakanı Onun e, bir, bu Kop başkanlığından alınması oldu Görevden alınması oldu Claire O'Neill'da e, zehir zemberek açıklamalar yaptı e, Zaten Boris Johnson bu işten Anlamaz Zaten bu adama güvenilmez falan gibi zehir zemberek Açıklamalar yaptı e, Ama hükümetin e, açıklaması da e, Claire O'Neill bakan değil Biz bakan düzeyinde bir Ki bu aslında akla uygun bir açıklama. Yani çünkü bugüne kadar hiçbir COP'un başkanı, ciddi COP'ların hiçbirinin başkanı bakan düzeyinin altında da olmadı gerçekten. Yani o açıdan akla uygun bir açıklama ama öte yandan tabii yorumcular Claire O'Neill'in fazla çevreci bulunduğu gibi bir... E, Theresa May hükümetinden bir enerji bakanı nasıl fazla çevreci olduğunu tam anlamadım ama <gülüyor> olabilir. Yani Boris Johnson'a nispeten olabilir ya da Boris Johnson atacağı diğer... Bakanlara nispeten daha çevreci olabilir tabii. E, fakat Boris Johnson da bu tartışmanın üstüne bir atak yaparak... ...dün e, İngiltere'nin e, müthiş bir iklim planını açıkladı. Müthiş tırnak içinde. E, ve dedi ki biz bu e, mücadele ilk sanayileşen ülke olarak... ...biz bu mücadelenin başını çekeceğiz. Gibi de enteresan bir laf etti. E, ve yeni bir e, başkan atayarak muhtemelen bugün yarın... E, COP şeyine başlatacak fakat bir yorumcular e, Boris Johnson'ın e, COP26'yı eline yüzüne bulaştıracağını, hiçbir hazırlık yapılmadığını, hiçbir toplantı yapılmadığını, doğru düzgün uzman atanmadığını, kimseye hiçbir şey sorulmadığını falan söylüyorlar. Bununla ilgili bir yığın haber var etrafta. E, bakalım Kasım ayında ne olacak göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz İngiltere'nin yüklenmesinin COP26'yı almak için yüklenmesinin temel nedeni Fransa ile rekabetti. Yani Fransa'nın Paris Anlaşması'nda hmm. topladığı çevrecilik puanlarını İngiltere'ye getirmekti o zamanki amaçları. Fakat Boris Johnson bunu hangi yönde kullanır? Tabii şimdi top onun eline geldi. Ne olacak göreceğiz. Enteresan bir 9 ayda yaşayabiliriz. Evet, yani Claire O'Neill tabii bayağı ciddi bu COP yapısıyla ilgili falan da çok önemli eleştirilerde de bulunmuş. Yani kurallar, bürokrasisi. Fakat yani niye o bu kadar O hep söylenen eleştiriler evet, tabii evet. bu arada. Yani e, Clare O'Neill için de e, kendisi de şey diyormuş. Benden diplomat olmaz zaten ama ben işimi yaparım gibi açıklamaları olan. Yani o da başkan olsaydı o da ayrı bir meseleydi bence. Evet, e, ama e, ama şimdi Boris Johnson muhtemelen Michael Dowu getirecek gibi görünüyor. O da bakan olursa tabii ona emin değilim ama. E, değil mi yanlış mı söyledim? Eski çevre bakanı. Çevre bakanı. Cevre Bakanı mıydı? Michael Gove. Evet. Michael Gove pardon. Dedim. Michael Go getirecek galiba ama e, o da kesin değil. Yani öyle bir ihtimalden bahsediliyor. E, e, ha, bu arada bir enteresan dedikodu daha var. E, o da e, Glasgow'dan Londra'ya alınacağı konferansın çok pahalıya patlayacak ve güvenlik masrafları çok fazla olacak. İskoçya'da olursa diye bir şey dolaşıyormuş. Hatta bunu doğruladığını düşündüğüm bir açıklama yaptı dün İskoç Başbakanı. Biz bütün fikir ayrılıklarımıza rağmen, şeyle Cansın hükümetiyle bu konuda uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyoruz diye muhtemelen yumuşatmaya dönük bir herhalde bir kavga var arka tarafta ki. Glasgow bırakmak istemiyor tabii İskoçya kopu ama şey Johnson Londra'ya almak istiyor gibi görünüyor. Peki ama Bu işin dedikodusu Peki o arada bağımsızlığını da ilan edebilir. Yani belki o da vardır işin Bağımsız içerisinde zaten. İskoç hükümeti. Vaziyette. Şimdi İskoç Başbakan'ın ismini unuttum şimdi önümde açık değil. o da muhafazakardı zaten. diyebiliyorum muhafazakar Öyle partiden. Kadındı, ben evet. fakat Boris Johnson onun için Yakınımda bile görmek istemiyorum e, demiş bu Brexit konusundaki kavga nedeniyle zaten 10 yılın e, hükümetten ayrılması nedeni de Brexit'e karşı çıkmasıymış e, daha önce yani aslında bütün bunlar Boris Johnson'la bu isimler arasındaki İskoçya Başbakanı ve e, bu görevden alınan eski bakan arasındaki e, politik diyelim e, ayrılıklardan husumetten vesaire kaynaklanıyor e, yani olayın iklimle çok fazla bir alakası yok ama e, Johnson e, Bu iklim konusunda işte e, kömürden 2024'e kadar çıkmak, vazgeçmek ki bu zaten İngiltere için çok büyük bir şey değil. Çünkü pek yok zaten e, kömür. İngiltere'de pek kalmadı. E, Ama şeyden yeni de, bir, bir şey de. 2035 bir... var işte bu içten yanmalı motorları 2035'e kadar yasaklamak gibi bir şey var. Evet. Ama bir o de yeni kömürle ilgili yeni bir yatırımdan da bahsedilen. O Kumbria'da anda... e, bir yeni bir maden açıyorlar. Evet. Fakat onu şöyle savunuyorlardı tabii çok eleştirildi o. Onu biz bunu sadece demir-çelik endüstrisinin e, kaliteli kömür ihtiyacı için yani zaten o kömürü ithal ediyorduk antrasiti. Hmm. E, antrasit çıkarmak için açıyoruz diye bir şey yaptılar ama tabii dört sene sonra çıkacaklarsa tamamen kömürden o nasıl olacak demir-çelik nasıl üretecekler onu ben, ben de anlamadım. Eğer zorunluysa yani. Yani iklimle ee, ve <gülüyor> insanlıkla da ve canlılar alemiyle de fazla ilgisi yok galiba yok, Boris yok. Johnson hükümetinin ee. ve Britanya'nın yeni gidişatının Yani bekliyor muyuz zaten Boris Johnson'dan <gülüyor> olumlu. Ben bu adamın açıkçası yani e, iki ikiyüzlülük falan açısından Trump'ı sollayacağını düşünüyorum yani. Riyakarlık riyakarlık kralı. açısından tabii. Yani muhtemelen müthiş böyle laflar edecek Koptada. Ondan sonra hiçbir şey çıkmayacak yani büyük ihtimalle derdi budur ee, <gülüyor> ama Trump kadar böyle dun yapmıyor bu işi biraz daha e, daha, daha riakâ bir şekilde yapıyor Evet yani o <gülüyor> daha, daha Bu arada Avrupa'daki sıcaklık rekorlarını da e, okuyoruz evet, söyleyelim Dün Valencia İspanya'da 29.6 derece okunmuş 30 derece Şubat ayındayız hatırlatırım 4 Şubat dün. 30 derece Valencia. Yani bu, ya canım İspanya nasıl olsa falan denebilir mi? Çok emin değilim. Ee, korkunç sıcaklıklar. Yani İspanya'nın pek çok yerinde 30'lar, 29'lar, 28'ler okunurken Fransa'da falan da e, çok sıcak e, şeyler var, değerler var. İsveç'i gördün mü? Hayır. İsveç'te Stockholm'de ortalamanın 7 derece Bazı yerlerinde İsveç'in bazı yerlerinde ortalamanın 10 derece Celsius üzerinde ortalamanın 10 derece. İtalya 27 derece, Torino 27 dereceydi yine önceki gün. Ee, Balkanlar yani şimdi bize doğru tabi Balkanlardan şu anda soğuk geliyor. Ama ondan önce baya bir e, Balkanlara kadar inen 26 dereceler falan vardı birkaç gün önce. E, ve tabi bunun istatistiki sonucu da şu oldu... E, Ocak 2020 daha e, günaydın dedik. 2020'ye yeni girdik ve Ocak 2020 tüm zamanların en sıcak Ocak ayı oldu. E, ve üstelik de 1981-2010 ortalamasının dikkat edin 19. yüzyıl ortalamasından bahsetmiyoruz. Evet, evet. 1981-2010 ortalamasının 3.1 derece üstünde. Ortalamada dünyadaki Ocak sıcaklığı. korkun ya yani, Avrupa pardon Avrupa'daki bu ee, ama dünyada da dünyada da e, rekor düzeyde hatta uzmanlar şu anda şey diyor yüzde 50 ihtimalle e, 2020 en sıcak yıl olacak yani 2016'nın rekorunu kıracak diyorlar galiba bu senenin sonlarına doğru eliniyor da bekleniyor. Böyle bir durum yani e, şeyler korkunç. Bize bir şey olmaz abi. BBOA. Evet yani e, işte Fransa'da da 25-26 dereceleri okudu. Zaten şu anda Avrupa hala sıcak. Sadece işte Avrupa'nın doğusu ve Balkanlar soğumaya başladı. Neyse ki biz ama bizim soğumamız da bizim buraların soğuması da ancak Yeni yeni mevsim normallerine iniyor yani bir soğuma falan oldu da tam evet. olarak söylemez. Şimdi üçüncü haftadır gene hafta başında uyarıda bulundu kar yağacak diye hazırlanalım diye bakın belki yer ya Kalım yağacak mı evet. Ama şey yani bir de şunu söylemek <gülüyor> lazım bazı dinleyicilerimizden de işte gene iklimi çok ön plana almak gibi kaygılar var yani kendimi. Daha iyi hissettiğim zaman dinleyebiliyorum. Podcast'tan filan diyen dinleyicilerimiz de olduğunu biliyorum. E, mesele bundan kaçınabilmek değil o anlesef. Bunları konuşmamakla e, etkili olup olmaması bizim, benim şahsen temel kaygım bu değil. Yani sürekli bundan bahsederek e, uyanışı arttırabilmek değil. Mecburuz bunu yani gazeteci evet, açısından. Başka yapılacak bir şey yok Bunları söylemek zorundayız. E, zaten e, son iklim bilimcileri arasındaki son tartışmayı hatırlatayım. E, bu kendini iyi his, hissetme e, şeyiyle biraz bağlantılı bir şey biliyorsunuz. Zeki Hussfader'ın Huff, e, bu e, yeni çıkan araştırması hmm. Glenn Peters'la beraber e, daha doğrusu araştırma değil de bir yazısı çıktı. Yani e, o yazıda e, Breakthrough İstitüsü'nden İstitüsü'nden Amerika'dan e, IPCC'nin Yani RCP 8.5 diye bilinen e, meşhur en kötü durum senaryosunun yani <gülüyor> business as usual denen yani eğer emisyonlar düşürülmezse oraya doğru gidecek denen ve yüzyıl sonunda 4.5 derece ısınacağız denen senaryonun aslında business as usual senaryosu olmadığı e, bunun en kötü durum senaryosu olduğu Aslında şu anki gidişatın 3.2 dereceye doğru olduğu veya 3 dereceye doğru olduğu gibi bir şey çıktı. Şimdi tartışmanın düzeyine Bakalım. bakar mısınız yani? Ve bu... Yani, o zaman, iyi o zaman. Deyince 3 tamam diye. Ve bu şöyle yayınlandı yani pek çok yerde şöyle yansıtıldı. İşte iklim bilimciler her şeyi abartıyor fa Yani iklim bilimciler her şeyi abartıyor da diğer abartmayın diyen arkadaş da 3 derece ısınacak diyor zaten en az. <gülüyor> zaten 3 derecede konuşulacak da bir şey pek kalmıyor. Yani çok acayip ve buna işte Real Climate'ta Gavin Smith ve e, daha sonra bir başka yerde kendi blogunda da Michael Mann cevap yazdı. Ya tamam da bu söylediğiniz ancak bir e, terminoloji tartışması olabilir. Yani tamam business as demeyelim en kötü durum senaryosu diyelim ne fark edecek diye bir ...cevap yazlar Yani IPCC çevresinde... ...böyle şeyler tartışılıyor. Düşünün artık yani. 3,5 mu... ...yoksa 4,5 mu olacak? Evet, hmm, çok ilginç. Ama... E, ...en son e, yine çok da... ...radikal olmayan bir... E, ...şey, Berkeley Üniversitesi'nin... E, ...yanılmıyorsam, şimdi önümde yok ama... ...hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim. 1,5 e, derecenin... ...çok iyimser bir tahminle... ...2036'da... ...2 e, derecenin de 2063'te aşılacağını gösterdiler. Bunlarda tabii e, negatif şey pozitif feedback'ler falan yok. E, yani durum e, 100 yıl sonunda düşünün 2063'te 2 derece demek 2100'de 3-3 bayağı geçmişsiniz demek anlamına gelir. Yani çok maalesef çok iyi haber yok etrafta. O yüzden ne yapalım? Yani? Evet, evet. Yok bunu olsa, bunları konuşmak e, zorundayız yani. E, bir de müzik için bir ara vermeden önce şeyi de verelim. İyi haber bence çok. Yani İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in 17 yaşında. Tek, bu özellikle de kendi başını çektiği iklim eylemi hareketinin Fridays for futureın ikisi beraber Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesinin de çok iyi olduğunu söyleyelim. Yani bu çok önemli. Yani. Bakalım bu sene alacak mı? Evet. Alacaklar mı? Çünkü sadece Greta gösterilmiyor tabii. Bütün evet, çocuklar. Evet. Evet. Bütün çocuklar Greta Thunberg bir <gülüyor> iklim aktivistidir ve temel sebebi de Nobel Barış Ödülü hak etmesinin şudur diye açıklama yapmışlar. Jens Holm ve Hukan Sveneling diye İsveçli iki parlamenter Nor Norveç Nobel Komitesine de yazmışlar. Demişler ki İklim aktivistidir ve ana sebebi de Nobel Barış ödülüne aday gösterilmesinin ve onu hak etmesinin genç yaşına rağmen politikacıların gözlerini iklim krizine açmakta çok önemli rolü oldu demişler ki. Çok bence de sağlam bir gerekçe olarak kabul edilebilir bu. Müzik arası vermeden bir iyi haber de ben vereyim artık buna iyi haber ...dediğimize göre... durumun ...düşünün durumumuzu... <Gülüyor> ...Avustralya yangınlarının olduğu bölgede... ...yağmur başlıyormuş... ...neyse ki birazcık... ...özellikle Queensland ile... ...Yeni Güney... ...Galler eyaletinde... ...bir yağmur bekleniyor... ...dünkü haber herhalde başlamıştır artık... ...biraz yangınları söndürür... ...diyorlar ama bu arada yangın... 20 milyon hektarı falan buldu ya, galiba. Buldu galiba. Ben de artık, artık ee, ve şey düşünün hala şey. devam ediyor yangınlar. Yağmur bekliyoruz falan. Bunlar artık iyi haber. Ee, evet, Yeni Zelanda'da da kötü haber yalnız yağmur büyük bir sel. Saatlen bölgesinde en güneyindeki <gülüyor> Güney Adası denen yerde sabahın erken haberlerinden biriydi. Ülke tarihinin ilk defa kırmızı alarm bilmesine hmm. yol açmış sellerde. Görmedim. Ee, onu. Ve Guardian'ın erken bir yani bu sabahın haberiydi çok ilk defa oluyormuş bütün tarihinde Yeni Zelanda tarihinde kırmızı alarm verilmesi acayip bir yağmur yağıyormuş. Evet müzik arasından sonra da çekirge istilasını konuşalım biraz. Evet. Ee, şimdi bir kısa müzik arası yine bir yıl dönümü ee, bu 80'lerin şarkılarını şu aralar e, yıl dönümleri önüme geliyor. 1980 yılının en meşhur şarkısıydı bu Blondie'nin. Blondie önemli bir Amerikalı punk rock grubuydu. Onun bütün yıl sürekli dinlenen şarkısının tam 40. yılı 1 Şubat 1980'de çıkmış ve birinci sıraya oturmuş Call Me. diden dinledik yani Debbie Harry e, söyleyen Call Me 1980'in en hit şarkısıydı bu. Evet, ben e, daha doğmamıştım <gülüyor> o zamanlar onun için yetişemedim. Tam, tam e, bu benim şey işte e, ilk gençlik dönemi diyelim e, tam 40 yıl önceki e, bir yani pop o zamanın popu da bayağı bir e, rock aslında. <gülüyor> evet. evet. Hala yani 70'lerde zaten öyleydi de 80'in başında daha hala öyleymiş. Disko'yu falan hariç tutuyorum tabii. Evet şimdi iyi haber mi kötü haber mi? Önce çekirgeler herhalde. Çünkü gerçekten yani hiç şaşırtıcı değil. Görünce nedenini hemen anlıyorsunuz ama haberin sonunda zaten direkt söylüyor. Yani sıcaklıkların artması nedeniyle oldu diye. Ve Afrika'nın doğusundaki Horn of Africa denen bölgede Afrika burnu mudur? Evet, Afrika boynuzu. Afrika boynuzu. Afrika boynuzu e, denen bölgede yani Etiyopya, Kenya ve Somali'yi ağırlıklı olarak içine alan bölgede tarihin en büyük çekirge e, istilası demek lazım herhalde. İnanılmaz fotoğraflar var etrafta. E, devam ediyor. E, bütün Bu üç ülke dışında Güney Sudan ve Uganda'yı da içine alan bir bölgeymiş. Hatta Eritre, Suudi Arabistan, Sudan ve Yemen'e kadar yayılabileceğini söylüyorlar. Nedir peki problem? Ta tahmin edebileceğiniz gibi çekirgeler bir anda e, tarlaları kaplayıp e, bir günde 35 bin kişilik, 35 bin kişinin e, bir günlük yiyeceğini bir anda görüyorlar. E, iyi bitiriyorlarmış... Ee, ...ve 12 milyon kişi yaşıyor... ...bölgede diyor... ...Dünya Sağlık, e, pardon... ...Tarım Örgütü, Birleşik Devletler Tarım Örgütü'nün... ...yetkilisi... Ee, ...ve normalde en erken... E, ...Nisan ayında beklenen... ...çekirge salgını... E, ...şeyi, istilası... ...Şubat başında gerçekleşiyor... Evet, ...daha devamı gelecek... ...tabi tabi, devamı da gelebilir... ...başı yani... ...yani eğer... E, ...diyor ki... E, e, Bu şeylerin çekirgelerin e, ne denir üreme döneminde eğer e, yağmurlar artarsa e, kontroldan çıkabilir bu çekirge istilası diyor. E, ve tamamen e, sıcaklık artışının bu çekirgelerin işte yumurtadan çıkmasını falan kolaylaştırması ya da işte bunların üremesini kolaylaştırmasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Yani bizim mesela hep sayarız ya sel. İşte tropik fırtına, orman yangını falan Aslında ama çekirge bir, istilası evet. demiyorduk. Aslında bunu da söylemek lazım yani. Evet evet yani <gülüyor> çok ciddi yani 70 yıldan beri görülmüş en büyük Kenya'da deniyordu. Bu Somali'deki olağanüstü hal ilan etmesi onlarda 25 yıldan beri görülmüş en büyük çekirge istilasıymış. Ona rağmen olan durum ilan etmişler oha ilan etmişler Kenya'daki çok daha bu iyi. kadar erken olduğu bir... görülmemiş bir de yani sadece büyüklük açısından değil Nisan'da olması gerekirken en erken Şubat'ta başlaması aynı Avustralya yangınları gibi Avustralya yangınları da ilk başlamıştı biliyorsunuz yani, evet. yani neden Avustralya yangınları azaldı biraz eskisine göre muhtemelen yanacak yer kalmadı evet. ee, en e, hassas olan bölgelerde. Ee, ...onu da düşünmek lazım. Gerçek anlamda <gülüyor> yani Avustralya'nın aslında... ...geleceğin e, dünyasına... ...bir haberci olacağı... Maalesef, e, ...açıkça görülüyor yani... ...çok net olarak... ...yani kıyametten gerçek görüntüler de... E, ...olduğu söylenebilir... ...mesela askerler müdahale etti ya... ...Avustralya'da ordu... Hı hı. Yani. ...hatta e, çıkarma gemileriyle... ...insanları tahliye ettiler evet, falan... ...bir de izinli zamanlarında... E, Kucaklarını alıp koalaları teskin ediyorlardı kalan sağ kalan koalaları askerleri. Yani bundan daha korkunç bir kıyamet manzarası görmedim diyebilirim. Bu yani. arada e, biz hep Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin taraflar konferanslarını konuşuyoruz. Bir de Biyo Sözleşmesi var. Biyo Sözleşmesi'nin taraflar konferansı da COP15 onun. Çin'de yapılacaktı fakat Roma'ya alındı bu koronavirüs salgını nedeniyle. Geçen senede Şili'den Madrid'e alınmıştı. Bakalım Glasgow nereye alınacak. Ben Glasgow'da olmasını açıkçası beklemiyorum artık. Bu böyle yavaş yavaş. Artık Glasgow'da salgın mı çıkar? Hani şey konuşmayayım ama. E, yoksa şeydeki gibi Santiago'daki gibi isyan mı çıkar bilmiyorum ama. E, Boris salgını da olabilir. Boris salgını da olabilir. Veya şey olabilir gerçekten. Bağımsızlık ilan edebilirler. Evet. Yani. Bu da bir şey ihtimal dolayısıyla son haber iklim mültecilerinin yani bir mültecinin göçmenin iklim değişikliği nedeniyle göç ettiği kanıtlanırsa geri iadesinin mümkün olmaması gerektiğine mümkün, evet. dair Birleşmiş Milletler insan hakları komitesi kararı var mı biliyorsunuz. Çok yeni 2 üç haftalık bir şey bu. Bayağı tartışıldı. Gerçi bağlayıcı bir karar değil. Dolayısıyla bir ülke uymadığı zaman herhangi bir yaptırıma uğramıyor ama ilkesel olarak böyle bir kararın verilmiş olmasının önemli olduğu söyleniyor. İyi, iyi, önemli, ee, en azından yani iklim Ya yani başlangıçta belki ama hani bunun bir norm oluşturması açısından evet, iyi bir başlangıç evet. olabilir. ...iklim mültecisi kavramının Birleşmiş Milletler tarafından kullanılmış olması Ee, önemli deniyor ee, ama tabi buradaki asıl zayıf noktanın kanıtlama kısmı olduğu söyleniyor çünkü pek çok vaka var ee, benim ada batıyor diyor o yüzden göç ediyor ama diyorlar ki hala batmamış yani Aa, bak, 10 bak. sene sonra batacak şimdi bu işte e, uluslararası hukukunda e, uluslararası politikanın da zayıf yanı onu da e, şey yapmak lazım. Evet, ee, şimdilik bu kadar. Bitirelim. Bitirelim. E, Birçok araştırma haberi var ama gelecek hafta onlara devam ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji günü.